Evet. Nuh Aleyhisselam küçük gördükleri değersiz gördükleri kimseleri yanından uzaklaştırmasını istemelerine karşılık bir cevap veriyor ki bu cevaptan eğer böyle bir şey yapmış olsaydı ne kadar büyük bir peygamber için ne kadar büyük bir vebal, büyük bir günah işlediği anlaşılmaktadır. İşlemiş olacaktır. O anlaşılıyor. Diyor ki: "Veya kavmi ey kavmim. Men min Allahi in Eğer ben bana iman edenleri zayıftır, güçsüzdürler diye kovacak olursam Allah'ın buna karşılık vereceği, bana vereceği azaptan beni kim koruyacak? Bana kim yardım edecek Allah'a karşı? Demek ki Cenab-ı Allah'ın da itibar ettiği imandır, takvadır. Faraza Muh aleyhisselam dahi olsa iman ettikleri halde bu mustazafları kovan Cenab-ı Allah bu sefer Resul olarak seçtiği Nuh Aleyhisselam'ı azaplandıracaktı. <Gülüyor> Cenab-ı Allah'ın bu gibi buyrukları aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın ne kadar adaletli Olduğunun da ayrı bir işareti, bir alametidir. Çünkü o diyor ki ben iman edeni artık benim davetimi kabul ettiği için himayene alırım. Peygamber dahi olsa, ona yanlış yapacak olursa o peygamberin cezasını veririm diyor. Ya. Abdullah bin Ümmü Mektum. Değil mi? gözleri görmüyor. Resulullah Mekke'nin kodamanlarıyla konuşuyor. Davayı kabul ederler. İmanı kabul ederler, Müslüman olurlar ümidiyle. Abdullah bin Ümmektum geliyor. Ya Muhammed, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret diyor. Abdullah bin Ümmektum kör, gözleri görmüyor. Resulullah'ın ne yaptığını görmüyor. Görmüyor. <gülüyor> Resulullah yüzünü ekşiterek biraz başka tarafa çeviriyor. Abdullah bin Mektum da kiminle meşgul olduğunu, kiminle konuştuğunu bilmiyor. Resulullah'ın böyle yaptığını da görmüyor, haberi de yok. Cenab-ı Allah Abdullah bin bin Mektum'u kendisi savunuyor. Bu ne adalettir. Bu ne hakkaniyettir? bu Allah'ın müminleri korumasının açık belgelerinden bir tanesidir. Onun için Allah'a imanımız mesabesinde, Allah'a imanımız, O'nun davasına bağlılığımız oranında Allah'ın himayesi de bizim yanımızdadır. Ve Yüce Rasule sitem ediyor kim bu yüce Resul? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. <gülüyor> ve mâ erselnâke illâ rahmetellil âlemîn dediği peygamber. Abese ve tevella diyor. Enceâhu O gözleri görmeyen zat kendisinin yanına geldi diye yüzünü somurtup, ekşitip başka tarafa çevirdi. Ya Olmaz! Olmaz! Onun için, değerli kardeşlerim, bizim için önemli olan davamızın insanların kulaklarına ulaşması, kulaklarından kalplerine geçmesidir. Kime muhatabız? Bizim için çok önemli değil. Bazıları güya İslam adına hizmet ederken seçkinci davranıyor. İslam'la bağdaşır bir tarafı yok. Yok zekiler, yok akıllılar, yok görgüllüler, yok zenginler, yok şunlar, yok bunlar. Biz onlarla uğraşalım ayak takımıyla kim uğraşacak? Lan peygamberin yaptığını aykırı hareket ediyorsun sen. Kime davayı ulaştırabiliyorsan ona ulaştıracaksın. Bununla uğraşacağıma, bununla, bu türden 50 kişiyle uğraşacağıma felsefe bu bazılarında. 50 kişiyle uğraşacağıma bu türden bir kişiyi kazanırım benim için daha iyidir. Hangi ölçüye göre? Neye göre? Hesabın ne? Çünkü Cenab-ı Allah... Ne diyor? Ve ma yedrik leallehu yezakka Nereden bilirsin? Belki sen onu anlattığın vakit o tertemiz olacaktı. Arınacaktı, temizlenecekti. Yahut da öyüt alıp o öyütten yararlanacaktı. O için hiç çayırım yok. İslam davası tekelci dava değildir. İslam davası elitçi bir dava değildir. İslam davası seçkinlerin davası değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da seçkinlerin peygamberi değildir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً Biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Sen bütün beşeriyete alemlere nezir olasın diye gönderildin diyor. Bitti. Ondan sonra devam ediyor Nuh Aleyhisselam. Şimdi bakınız o kadar cahilce bir cevap verdiler ki Nuh Aleyhisselam'a cevabınız cahilce cevaba değmez. Cevaplandırılmaya değmez. Elhamdülillah. <gülüyor> Demiyor. Aksine onları uyarmakta o kadar tutkum ki onlara doğruyu o kadar göstermek istiyor ki cevabını enine boyuna veriyor uzun uzun devam ediyor Allah'ın hazineleri benim yanımdadır size söylemiyorum çünkü onların itibar ettikleri budur hayır bunlar bende yok bana gelirseniz ben sizi zengin edeceğim. Ben size zenginlik vaat etmiyorum. Size servet vaat etmiyorum. Akabe beatinde Ensar sordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Muhammed Senin Bu söylediklerine Daha doğrusu sana Senin bizden aldığın bu sözlere Bağlı kalırsak Bize ne vaat edersin? ciddet. Tek bir kelime. "Rabbihal bey'u diyorlar. Ne nakilü ve la Kesinlikle karımız daha doğrusu alışverişimiz karlıdır diyor. Ne bozarız, ne bozma teklifini kabul ederiz. Biz yaptığımız bu beata, bu alışverişe sonuna kadar sadık kalacağız." El-Hak sonuna kadar sadık kaldılar. Gerçekten de sadık kaldılar. Öyle ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bedir gazasında, Ensara işittiriyor. Diyor ki, Siz bana, Benimle iman edip hicret edenleri, Medine'nin içerisinde koruyacağınıza söz vermiştiniz. Şimdi biz Medine'nin dışındayız. Yani mükellef değilsiniz diyor. Böyle bir sözünüz yok. Ebu Talhazan ne derim? Kalkıyor. İsimler fazla hatırımda kalmıyor. Bazen unutuyorum. Ya Resulallah galiba bizi kastediyorsun diyor Ensar'dan. Evet diyor. Veya Sabdin Muaz. Evet diyor sizi kastettim diyor. Ya Muhammed diyor. İsrail oğullarının Musa'ya söyledikleri sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada oturuyoruz dedikleri gibi biz sana söylemiyoruz. Vallahi Berkul Gimat denilen çok tehlikeli bir yer varmış. Oraya gitsen biz de senin arkandan geliriz. Rabbin sana ne emrediyorsa onu yap diyorlar. Sözlerinde durdular. İşte tek vaad ettiği şey ne? Cennet. Nuh Aleyhisselam da diyor ki onlara ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. İman edenlere veya İslam davasını kabul edenlere vallahi bizim de verecek hiçbir şeyimiz yok. Onlardan hatta dua bekleriz. Davet ettiğimiz için ecir bekleriz. Bizim vasıtamızla Müslüman olsalar biz onlara kendimizi borçlu hissederiz. Niye? Çünkü onlar sayesinde biz de adeta dünyaya sahip olmuş gibi oluruz. Çünkü diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Cenab-ı Allah'ın senin vasıtanla, senin sebebinle birisini hidayete kavuşturması, senin için dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Bizim paramız pulumuz bunlar kardeşim ya. Bizde hazine yok, bizde dolar yok, bizde euro yok, şu yok bu yok, mal mülk yok, altın, gümüş vesaire yok. Olsa veririz, vermek zorundayız hatta. Fakat yoksa verecek halimiz yok. Peygamber Aleyhisselam da diyor ki malınızla mülkünüzle bütün insanların memnun edecek kadar malınız mülkünüz olmayabilir. Ama güzel sözünüz ve güzel tatlı sözünüz ve güler yüzünüzle herkesi memnun edebilirsiniz. O kolaydır. Bunu herkes yapabilir, herkese karşı da yapabilirsiniz diyor. Ya, Peygamberimiz çok büyük ha. Aleyhisselatü Vesselam. Sözlerinden anlaşılıyor. Hadislerinden anlaşılıyor. Öyle büyük. E, o büyük olmayacak da kim olacak? Elbette öyle olacak. Allahu aleyhi ve sellem. Bütün peygamberler gibi elbette hepsi büyük. Bir, bende Allah'a hazineleri yok. Vardır demiyorum diyor. Ve la alemul gayb. Gaybı da bilmiyorum. Dolayısıyla siz şu ayak takımı haşa gördüğünüz bu kimselerin Allah'ın yanındaki kıymetlerinin, değerlerinin ne olduğunu bilmiyorum ki. Ben bilmiyorsam siz hiç bilmezsiniz. Ve le ekulü inni melek. Ben bir meleğim de demiyorum. Nereden çıkartıyorsunuz benim size üstünlük iddiamda bulunduğumu? Sizden üstün olabilmem için melek olmam lazım. Böyle bir iddiam da yok. Bir de bir şey daha söylüyorum diyor. Ve la aqulu lillezina tazduri ayunukum le yutiyehumullahu khayran. Sizin gözlerinizde küçümser gördüğünüz, küçük gördüğünüz bu kimselere Allah hiçbir şekilde hayır vermeyecektir de demiyorum. Böyle bir şey denilmez ki. Nasıl diyebilirim diyor. İnni iden Lemine zalimin diyor. Bunları veya bunların birisini söyleyecek olursam hiç şüphesiz ben o takdirde zalimlerden olurum diyor. O takdirde zalimlerden olurum. <gülüyor> Nuh Aleyhisselam bu minval üzere yıllarca davetini devam ettirdi. Bu minval üzere. Nasip olur gelirsek veya siz giderseniz okuyunuz. Nuh suresini okuyun. Nasıl davet etmiş kavmini? Ben diyor onları gece gündüz davet ettim. Gizli ve açık davet ettim. Kalabalık ve münferit davet ettim. Fakat... Benim onları davetim onları nefret edip uzaklaşmalarından başka bir şeylerini arttırmadı diyor. Allah Allah. Buna rağmen diyor devam ettim diyor. Aralıksız davet ettim diyor. İşte Nuh Aleyhisselam'ın bu sabırla metanetle davetini sürdürmesine karşı bir zaman sonra ona şöyle dediler. Kalu ya Nuh. قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَا الصَّادِقِينَ Bedbahtlığın bundan fazlası olmaz. Diyorlar ki Ey Nuh sen bizimle tartıştın tartışmanı da çok ileriye götürdün alabildiğine çok yaptın tartıştıkça tartıştın Yeter artık. Bizi neyle tehdit ediyorsan, eğer doğru söylüyorsan hadi getir bakalım. Ya doğruysa hiçbir ihtimal vermez misiniz akıllı olan? Ya bu bu kadar yıl aynı şeyleri söyleyip duruyor. Doğru olma ihtimali yüzde bir de olsa yok mu? O yüzde bir dahi sizi korkutmaya yetmez mi? ...o kadar cehalet... ...gözlerini öyle bağlıyor... ...hakka karşı. Haydi artık diyor... ...göreceğiz diğer kıssalarda... ...ve daha önceki kıssalarda gördük... ...bütün münkirler böyledir. Bütün münkirler böyledir. Meydan okuyorlar. Bize diyorlar ki... ...e madem İslam dini o kadar güzel... ...niye bütün felaketler Müslümanların başında... ...niye Müslümanlar bu kadar fakir... Niye Müslümanlar bu kadar cahil? Niye İslam devletleri şöyle? Niye İslam devletleri böyle? Öyle diyorlar değil mi? Aynı şey inanın. İnanın aynı şey. Yani diyor bunlar da bize meydan okuyorlar. Madem diyorsunuz ki İslam insanları mutlu eder. O zaman niye insanlarımız mutsuz? Mantık aynı görüyorsunuz değil mi? O zaman biz de onlara diyoruz ki. Diyoruz ki. Siz bizi İslam'la baş başa bırakın, biz sizden başka bir şey istemiyoruz. Göreceksiniz, sizi de mutlu edeceğiz. Evet, siz bizi İslam'ımızla baş başa bırakmıyorsunuz ki. Onu unutuyorlar. Veya ne bileyim illüzyonist bir el çabukluğuyla gözlerimizden uzak tutmaya çalışıyorlar. Ben Müslümanların bu hale gelmelerinde Müslümanların bir kusurunun, bir eksiğinin, bir hatasının olmadığını söyleyen birisi değilim. Buna inanmıyorum. Bizlerin elbette çok hatamız var. Biz İslam'a bağlılığımızı gevşetmekle ve İslam'la aramıza mesafe koymakla Müslüman olarak en büyük kusuru işledik zaten. Fakat bununla da kalmadı. Küffar da hile ve tuzaklarını hazırlayıp, planlayıp uygulamaya koymaktan hiçbir zaman geri kalmadı. 300 yıldır, 400 yıldır neyi yaşıyoruz? Neyi yaşıyoruz? İslam'ın cehaleti, Müslümanların İslam'ı bilmeyişleri ve acizlikleri İslam'ı Egemen kılacak güç ve kabiliyetleri bilgileri bile yok maalesef. Bu haldeyiz. Fakat Müslümanların bu hale gelmesinde de Müslümanların ben oranlama yapmak istemiyorum. Bu ayrı bir şeydir. Müslümanların ve İslam ülkelerinin olmaz diyemeyiz. İslam'ın bir ülkesi olur. İslam ümmetinin bu hale gelmesinde emperyalizmin, küffarın Küfarın oyunlarının, tezgahlarının bir rolünün olmadığını söylemeyecek ve bilmeyecek kadar da gafil değiliz. Bunun farkındayız. Dolayısıyla bize birileri madem İslam bu kadar güzel bir din niye böyle dediği zaman gerçeği değiştiremez. Gerçeği değiştiremez. Güç sizde. Evvela siz şöyle alandan çekilin bakayım. Bir ipte iki cambaz oynamaz dedikleri gibi. Bir ülkede, bir dünyada da öyle iki tane düzen insanlığı mutluluk etme, mutlu etmek davasında bir arada bulunamaz. Biri ötekini bir şekilde ortadan kaldırmak durumundadır. İslam'ı büsbütün bütün ortadan kaldıramıyorlar ama Alandan uzaklaştırdıkları bir gerçek. İslam meydanda yok. Sahada yok İslam'la. İslam sahada değil. Fakat sahada olanlar da 300 yıldır beşeriyete kan ve zulümden başka bir şey de veremediler. Kan, zulüm, umutsuzluk, ruhsal bunalım. Neredeyse adamın dediği gibi bekçi polis kadar hasta psikolojik hasta kadar psikiyatrist olacak memlekette ya. Bu bu neyin alametidir bu kadar psikiyatrist bu kadar psikolog, ikide bir her kim konuşuyorsa ya psikolojik destek almak lazım. Yok psikolojik destek alın, yok psikolojik destek almaktan kimse utanmasın. Tamam ayrı da bu insanlar niye bu kadar psikolojik olarak rahatsız? Hiç düşünmüyor musunuz? Siz bu insanları niye manen mutlu edemediniz, maddeten de edemediniz, manen de perişan ettiniz bu zavallıları? Biz Müslümanlar iki iş yapacağız. İki iş yapmak zorundayız. Bir, kendimizi aynada doğru görmek. İki, şu iki yüzlü münafık medeniyeti, kendisine gerçek yüzünü göstermek için ona karşı doğru aynayı tutmak. Ey sefil düzensem buzun! Demesini bilmek lazım. bu düzeni tanımadan önce İslam'ı tanıyacağız ve dünyaya egemen olan düzeni de bütün sefaletiyle onların önüne koyacağız. Aa, i̇şte siz busunuz diyeceğiz. Niye onlar bize Müslümanlar bu haldedir demesini biliyorlar da niye bu haldedir? Biz neden onlara? Kaldı ki onların göstermeleriyle bizim göstermemiz farklı. Biz biz onlara hatalarını gösterip İslam'ın şefkat dolu, merhamet dolu, nimet dolu kucağına davet ediyoruz. Dünya ve ahiret saadetine davet ediyoruz. Aramızda öyle ciddi bir fark var. Öyle diyor Las. Yani ey Nuh bizimle çok nefes tükettin, çok tartıştın. O halde doğru söylüyorsan madem haydi tehdit ettiğini bir başımıza getirden görelim meydan okuyorlar ne diyor mu Aleyhisselam <Gülüyor> bu benim işim değil diyor Kale innemeye ku birhu inşa o azabı size götürecek olan Allah'tır ve entum bi بِمُعْجِزِينَ O azabı getirecek olursa siz onu aciz bırakamazsınız. Bir şey yapamazsınız. Cenab-ı Allah bazen azabının numunelerini bu asrın gücüne karşı gösteriyor. Birkaç gün önceydi neredeydi bir fırtına, bir rüzgar şey gibi böyle Kağıttan mukavvadanmış gibi arabaları tepe taklak etiyor sürükleyip gidiyor. Fırtına olmuş, rüzgar, yağmur falan. E, Tusunami uzakta değil. Biz o zararları bilmem neleri ok oldu diye karşılamıyoruz, haşa. Müslüman hiçbir şekilde her türlü musibete de sevinmez. Ama ibretler çıkarmaya çalışırız. Meselemiz o. Ne oldu? Ne oldu? Japonya o çalışkan millet o gayretli millet o bilimde teknolojide bilmem nerede vesaireyle değil mi? Japonyasız bir dünya düşünün. Her bakımdan çok ciddi boşluk olur günümüz cahili sistemi içerisinde ekonomik sistemi içerisinde teknolojik sistemi içerisinde ciddi bir boşluk meydana gelir. O güce rağmen bir şey olmamış ki bir denizin suyu bir gelmiş içeriye, bir geri çekilmiş. Bir numune, bir göstereyim. Bir şey yapabildiler mi? 97 depreminde, değil mi? Gölcük olduğu gibi bu kadar yerler, bu kadar bilmem neler vesaireler. Mesele sadece müteahhitlerin malzeme çalması değildi ki. çalakası olmayan yerler de öyle gitti. Cenab-ı Allah'ın bir emri murad etmesi halinde ister azap olsun, ister lütuf olsun kimsenin onu önleyebilecek gücü ve takati yoktur. Ve la yenfa'ukum nushi in aradtu an İn kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Eğer Allah sizin azgın kalmanızı istemişse, hidayet bulmanızı istememişse, benim size öğüt vermenin, öğüt vermek istemem halinde size bir faydası olmaz diyor. Allah'ın iradesi demek istiyor ki her şeyin faulukdadır. Allah'ın gücü bütün güçlerin üstündedir. Onun iradesine aykırı hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey meydana gelmez. Şimdi Nuh Aleyhisselam'dan asırlar sonra Nuh Aleyhisselam'ın bu kıssasını anlatan, nakleden, vahiy olarak alan Yüce Rasule hitaba geçiliyor. Ey Muhammed yoksa şu Mekkeli müşrikler, Muhammed bu kitabı uydurdu mu diyorlar? İftira mı etti diyor, iftira etti mi diyorlar? Kul de ki in ifteraytu eğer bu kitabı kendim uydurmuş isem fe aleyye icrami işlediğim bu cinayet benim aleyhimedir. وَاَنَ بَرِيُّ مِمَّا تُجْرِمُونَ Bununla birlikte ben sizin işlediğiniz suçlardan günahlardan da uzağım. Biz yeri gelir teorik olarak karşımızdakinin ithamlarının doğru olduğunu kabul edebiliriz. Diyelim ki doğru olarak değil, görünüşte diyelim ki doğrudur. Mesela Kendine bak. Kendine baktırmak için hakkımızdaki ithamını doğru gibi kabul ederiz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gösterilen yol budur. Onlar iftira etti mi diyorlar. Varsın desinler. Çünkü o kendisine gelenin hakkın kendisi olduğundan tebliğ ettiğinin de hakkın ta kendisi olduğundan emin. Diyelim ki öyle. Tut ki böyledir. Ben iftira ettim. O zaman bundan dolayı Allah'a karşı işlediğim suç bana ait. Ama şunu da bilin ki ben de sizlediğin, sizin işlediğiniz günahlardan ve belalardan uzağım. Hiçbirisini yüklenmeyeceğim. Hiçbirisinden ben sorumlu olmayacağım diyor. Ona dikkat edin diyor. Ondan sonra tekrar Nuh Aleyhisselatü Vesselam'a geçiliyor. Böyle bir ifade edildi ise dinlenildi, mola verildi. Bu Aleyhisselam, sayı anlatmaktan bir maksat var. Bakın diyor. Sizin gibi sizin gibi Muh kavmi de yalanlamıştı. Derse başlarken dedik ya. Hakikate karşı kör ve sağır kesilenler ile Hakikati görenler ve işitenler bir olmaz. Ayet-i Kerime böyle başladı. Dersimizin başlangıcı buydu. Ona ondan, oradan hatırlatmakla başladık. İşte Nuh Aleyhisselam zamanında da görenler ve işitenler vardı. Hakikati aynı zamanda ona karşı kör ve sağır kesilenler de vardı. İşte bir noktadan itibaren Nuh Aleyhisselam'a şu vahiy Eddedin ve vahiyi İla Nuh, "Annu, layyü'emin min qomuk illa man qad Bir noktadan, bir zamandan itibaren Nuh Aleyhisselam'a vahyolundu ki, şüphesiz senin kavminden şu ana kadar iman etmiş olanlar dışında artık Kimse iman etmeyecektir diye vahy O halde fe la tebtis bima yefalû Hiç yaptıklarını aldırma diyor. Onlar sana karşı nasıl davranırlarsa nasıl bir tutum takınırlarsa takınsınlar buna üzülme. Bundan dolayı müteessir olma. Sen vazifeni yaptın diyor Cenab-ı Allah yani ona. Ne büyük bir lütuf. Dünyadayken mükafatlandırıyor. Üzülme diyor. Üzülmeni gerektirecek bir şey yok. Vazifeni yapmasaydın üzülmen gerekecekti. Hatta biz seni cezalandırırdık diye vazifeni yapmasın diye. Cenab-ı Allah bakın. Nuh Aleyhisselam'ın bir Rasul olarak, bir peygamber olarak yaptıklarının kabul edildiği müjdesi bu ifadenin zımnında, muhtevası içerisinde verilmiş oluyor. Diyor ki, yaptıklarından dolayı üzülmeni gerektirecek bir hadise yok. Çünkü sen üzerine düşeni yaptın diyor. Artık iman edenler etti... Bundan sonra iman etmiş olanlar dışında kimse iman etmeyecektir. E o halde senin ve sana iman edenler ile sana iman etmeyenler arasında ayır dedici hükmü vermenin zamanı yaklaşmıştır demektir. Bunun için وَصْنَعِ فُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ve vahyine. o halde artık gemiyi bizim gözetimimiz kontrolümüz ve vahyimiz ile yap suna ile sanat olarak o bu gemi yapma sanatını yap ve beşeriyete de aynı zamanda öğret bir taraftan Nuh kavmi için azap Diğer taraftan kıyamete kadar beşeriyet için bir nimet oluyor bu tufan. Öyle sıradan bir gemi değil bu herhalde. O koca tufana dayanan bir gemi bu. Onun için Cenab-ı Allah'ın gözetimi ve vahyiyle yapıldı. O zamana kadar beşeriyet böyle bir işten haberdar değildi. Bizim inayetimizle Bizim gözetimimizle, bizim ihsanımızla ve bizim sana vahyedeceğimiz şekilde gemiyi yap diyor. وَلَا تُخَاطِمْن۪ي فِي Nuh Aleyhisselam'ın bir peygamber, bir rasul olarak ümmetinin, kavminin azaba uğramasından ötürü üzülüp kederleneceğini, Cenab-ı Allah biliyor. Onun için diyor ki, o zalimler hakkında, ne oldular, ne olacaklar, kurtulan oldu mu, olacak mı, bazılarını kurtarsak mı, gibi, hiçbir şekilde bana hitap etme diyor. Hiçbir şey söyleme bana, o zalimler hakkında. Neden? Neden? Çünkü innehum muğrakû. Şüphesiz onlar tufanın sularında boğulup gideceklerdir. Aleyhisselam. Ve yasna ul fulk. Nuh Aleyhisselam gemiyi yapmaya başladı diyor. Gemiyi yaparken... وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَيْهِ مَلَوْ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُ مِنْهِ Kavminden bir topluluk o gemiyi yaparken yanından her gelip geçtikçe onunla alay etmeye koyuldular diyor. Hala akılları başlarına gelmiyor. Onlar suda boğulacaksınız diye onları uyardığı halde ve kendisi suda boğulmamak için iman edenlerle birlikte gemiyi yaptığını gördükleri halde onunla alay etmeye başladılar. Bir zamanlar sen bize peygamberlik taslıyordun, şimdi marangozluk yapmaya başladın diye onunla akılları sıra dalga geçmeye, onunla alay etmeye başladılar. Nuh Aleyhisselam diyor ki قَالَ اِنْ minna, مِنَّا inna نَسْخَرُوا مِنْكُمْ kema da Siz bizimle alay ediyorsanız bir gün gelecek biz de sizin bize güldüğünüz gibi akıbetinizi göreceğiz demek bu. Kelime kelime manası eğer siz bizimle alay ediyorsanız sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay ediyoruz. Alay etmek akılsızların işidir. Arapçada Müşâkele diye bir anlatım tarzı vardır. Bu da buradaki gibidir. Yani siz alay ediyorsunuz bizimle ama biz size bu alayı hatırlatacağız demektir. Bu alay etmenizi bir gün gelecek hatırlayacaksınız. Böyle bir iş yaptığınıza pişman olacaksınız demektir. Nitekim Cenab-ı Allah ne diyor? وَاِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ ve akidu كَيْدًا onlar bir hile ve tuzak kuruyorlar. Ben de onlar ben de bir hile ve tuzak kuruyorum. Allah tuzak mı kurar? Hayır. Tuzak habersiz olur. Oysa Allah bizim karşı karşıya kalacağımız kafirlerin özellikle maazallah karşı karşıya kalacakları tehlikeleri önce haber vermiştir. Tuzak kura tuzak kurduğu kimseye tuzak kurduğunu haber vermez. Gizli yapar. ...ve tuzağa düşen de bilmeden o tuzağa yakalanır. Öyle mi? Öyle. E Cenab-ı Allah böyle mi yapıyor? Haşa. Haber veriyor, peygamberler gönderiyor, tehlikeyi bildiriyor. Yani biz bir gün gelecek onların o tuzak kurmaların cezasını kendilerine vereceğiz demek. Burada da madem siz bizimle alay ediyorsunuz, biz de sizin alay ettiğiniz gibi sizinle alay ediyoruz demek... Sizin bu alayınızın akıbetini göreceksiniz. Biz size bunu hatırlatıyoruz şimdiden demektir, manası budur. Nitekim ayetin devamı zaten bunu anlatıyor. فَسَوْفَ men yatihi يَأْتِيهِ عَذَابٌ ve وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُق۪ي Tek yakında kime kime kendisini rüsvay edecek, rezil edecek bir azabın geleceğini ve kimin üzerine kalıcı bir azabın gelip çörekleneceğinizi, çörekleneceğini bileceksiniz diyor. Pek yakında bunu bileceksiniz. Öyle işte alay etmek bu. Hatta izâ câe câe Nihayet bizim emrimiz geldi. Azap emrimiz. Ve fâretten nur Ve tandır Su kaynadı. Tandır Su kaynadı. Müfessirler bunu izah, şöyle izah ederler. Derler ki Suyun el olmaması gereken yer Ekmek pişirdiğimiz Ateş yaktığımız Tandır'dır. Tandır dan bile su kaynamaya başlayınca artık her şeyin ters döndüğü anlaşılması gerekiyordu diyor insanlardan e oraya ekmeğini koyduğu tandırdan alev alev az önce yandı cayır cayır yaktı ateşi şimdi oradan su kaynamaya coşmaya başladı bazıları günümüzde efendim tandırdan tandır kaynamasından kasıt gemi buharlı gemiydi Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı gemi o buhar kaynadı falan filan. Nereden çıkarıyorlar ben de bilmiyorum. Tek buradan çıkmaz yani. Olmaz öyle bir şey. Tandır kaynadı ama su kaynadı. Biz de dedik ki kul نَحْمِلْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَمْنِ اِذْ Biz o gemide her türden çifter çifter taşı dedik. Her türden birer çift yani Zevcayn İthneyni Bazıları Belki biz de malda öyle tercüme etmişiz Yanlış Çok doğru bir tercüme değil İki çift değil hayır İkişer ikişer taşı demektir Çifter çifter taşı demektir İki çift ne iş i̇ki. Yani efendim söyleyeyim Erkek dişi iki çift At mesela Yani iki erkek iki dişi Hayır öyle değil Birer çift yani bir erkek ve bir dişi bu kadar. Öyle iki çift iki çift diye tercümeler yanlıştır. Yani ayet-i kerimenin kastettiği o değil. Çünkü zevce-i nisley tekittir. Te i̇kişer ikişer taşı. İkişer ikişer dediğimiz zaman Türkçe tam karşılığı budur. İkişer ikişer dediğimiz zaman her birisinden çifter çifter iki tane çift mi al demektir. Hayır her birisinden birer çift al manasındadır ve Bir de iman eden aile halkını da beraber al. Veya bütün iman edenler. Çünkü iman edenler onun ehli, aile halkı olmuş oldu. İlla men sabaqal alayhi'l-kavlu ve Daha önce azaba uğrayacağı kimseler müstesna ve iman edenler içeri alınacak demektir. İman edenleri de aile halkını ve iman edenleri de aleyhinde azap sözü geçmiş olanlar dışında aile halkını ve iman edenleri de gemiye taşıyor. Ama Bunca çabaya rağmen aradan geçen bunca zamana rağmen onunla birlikte ancak çok az kimseler iman etti diyor Cenab-ı Allah. Gemi, gemidekiler, geminin cüdiye oturması ve diğer kıssanın tamamını inşallah önümüzdeki derste devam edeceğiz. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yassifun ve Selamun Aleyhisselin. Subhane te la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim hamdülillahi rabbil alemin.